Merhaba, Amerika Birleşik Devletleri'nin elektrik üretimi kaynaklı karbondioksit emisyonlarının son 27 yılın en düşük seviyesine gerilediği bildirildi. Amerika Birleşik Devletleri Enerji Enformasyon İdaresi tarafından açıklanan verilere göre ülkenin elektrik üretiminden kaynaklı sera gazı emisyonları Nisan ayında bir önceki aya göre 20 milyon tondan fazla azalarak 128 milyon ton seviyesine geriledi. Bu emisyonların 89.4 milyonu kömürden 36.4 milyonu ise doğal gaz kullanımından kaynaklandı. EIA tarafından konu ile ilgili yayınlanan açıklamada bu rakamın 1988 yılının Nisan ayından sonraki en düşük seviye olduğuna dikkat çekilirken, bu olumlu gelişmenin başlıca nedeni olaraksa ülkenin Nisan ayı elektrik üretiminde Kömürün payındaki gerileme gösterildi. Bu yılın Nisan ayında Amerika Birleşik Devletleri tarihinde bir ilk yaşanmış ve ülkenin elektrik üretiminde kömürün payı ilk defa ikinci sıraya gerilemiş. Doğalgaz ise ana enerji kaynağı olmuştu. Bu dönemde Amerika Birleşik Devletlerinin elektrik üretiminin yüzde 31'i doğalgaz, yüzde 30'u ise kömür kaynaklı olarak sağlanmıştı. Verilere göre bir yıl öncenin ayına göre Amerika Birleşik Devletlerinin doğalgaz kaynaklı elektrik üretimi ise 21 oranında artarken, kömür kaynaklı elektrik üretimi ise %19 oranında gerilemişti. İdarenin açıklamasında kömürden elektrik üretiminin doğalgaza göre %71 ila %79 arasında daha fazla karbondioksit emisyonlarına neden olduğu hatırlatıldı. Elektrik üretimi Amerika Birleşik Devletleri'nin toplam karbondioksit emisyonları içinde %37 paya sahipken ülke küresel ölçekteki karbondioksit emisyonlarının %17'sini tek başına gerçekleştiriyor. Sıralamanın ilk sırasında ise %27'lik payla Çin var. Mimar Sinan'ın 1573'te inşa ettiği Beyoğlu'ndaki Piyalepaşa Paşa Camii önünde bulunan ve 16. yüzyıl camilerine gelir kaynağı olan bostanların son örneklerinden biri olan Piyalepaşa Paşa Bostanı'nda eski bir kuyu ve havuz tespit edildi. Doğan Haber Ajans'ından Ezgi Çapa'nın haberine göre Beyoğlu Kent Savunması üyesi avukat Eren Can tarihi bostanın arkeolojik değeri olan alan olarak tescillenmesi talebiyle Kültür ve Turizm Bakanlığı'na başvurduğu belirtiliyor. Bostan arasındaki eski bir kuyu ve havuz tespit eden İstanbul 2 numaralı koruma kurulu, incelemelerin tamamlanmasına kadar arazide her türlü inşa ve fiziki uygulamanın durdurulmasına karar verdi. Kurul bu süreçte araziye ait eski fotoğraf, harita ve bilgilerin incelenmesini de talep etti. Karar başta Bostan arazisine yer altı otoparkı yapacak olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi olmak üzere, Beyoğlu Kaymakamlığı, Beyoğlu Belediye Başkanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne bildirildi. Kuyunun niteliğinin belirlenmesi gerektiğini belirten Erencan, inşaat devam edemez. Kuyunun niteliğinin belirlenmesi gerekiyor. Ancak biz talebimizin, Bostan'ın bir bütün olarak, kültür varlığı olarak tescil edilmesi ve korunması yönünde olacağını söylüyoruz, diyor. Osmanlı'nın 15 ila 17. yüzyıldaki ziraat teknolojisine ilişkin, Önemli veriler taşıyan 49 bin metrekarelik alanda yeraltı otoparkı yapılacağı Mayıs ayında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş tarafından duyurulmuştu. 10 ayda tamamlanması planlanan Piyalepaşa Camii zemin altı otoparkı ve çevre düzenlemesi projesinin 343 araç kapasiteli olacağı açıklanmıştı burada. Almanya yenilenebilir enerji alanında yeni bir rekor kırdı. Almanya Yenilenebilir Enerji Federasyonu yani Bundesverband Erneuerbare Energie tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre ülkedeki yenilenebilir enerji santralleri 25 Temmuz Cumartesi günü toplam elektrik üretiminin %78'ini gerçekleştirdi. Almanya bir önceki rekoru %73'lük oranla 2014'ün Mayıs ayında kırmıştı açıklamada değerlendirmesi yer alan. BE'nin başkanı Herman Falk bu rekorda ülkenin kuzey bölgelerindeki fırtınadan dolayı rüzgar enerjisi santrallerinin güney bölgesindeki güneşli hava nedeniyle de güneş enerjisi santrallerinin rekor üretim rakamlarına ulaşmasını gösterdi. Bununla birlikte yenilenebilir enerji santralleri 2015'in ilk yarısında ülkenin toplam elektrik üretiminin %32,5'unu sağlarken birincil enerji tüketiminin ise %14'ünden fazlasını karşılamıştı. Almanya 2014 sonu itibariyle rüzgar enerjisinde 39.17 gigawatt, güneş elektriğinde ise 38.23 gigawattlık kurulu güce ulaşmıştı. Darısı Türkiye'nin başına diyelim. Bursa kentinin merkezindeki Demirtaş mahallesine yapılmak istenen DOSAP Termik Santraline karşı 13 Ağustos Perşembe günü DOSAP Bölge Müdürlüğü önünde toplanan DOSAP Termik Santraline Hayır platformu üyeleri bu santrali istemediklerini ve yapılmaması için sonuna kadar direneceklerini bir kez daha ifade ettiler. Platform üyeleri ve doğa koruma aktivistleri daha önce Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 23 Temmuz 2015 tarihinde ÇED raporu onaylanmasının hemen ertesinde 30 Temmuz'da heykelde toplanmış. Bakanlık onayladı biz onaylamıyoruz diyerek ÇED raporunu kabul etmediklerini belirten bir basın açıklaması yapmışlardı. DOSAP Bölge Müdürlüğü önünde düzenlenen yürüyüş ve basın açıklamasına Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal ve Asiye Kolçağ'ın yanı sıra yöre halkı ve çocuklar da katıldı. Yeşil Bursa, Kara Bursa olmasın başlığıyla plan basın açıklamasını Ziraat Odası Başkanı Ertuğrul Aksoy okudu. Yeşil ve barış dolu bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.